Onun yüce ahlakından biri şöyledir. Adamın biri kütüphanesinden bazı kitapları çalıyor. Bir müddet sonra yanına gelip o kitapları kendisine satmak istiyor. O kitapları methusena ederek yüksek ve peşin parayla alıyor. Kütüphanesine vakıf olan bir zat efendim bu sizin kütüphanenizden çıkmıştır. Üzerinde alametler vardır deyince Şeyh Abdullah Dehlevi kutse Ruh, Bundan müteessir olur ve onu susturur. Sonra şöyle der. Yazı benzerliği olabilir. Bir yazar birkaç kitabı yazabilir. Kahvaltısından sonra az uyur, sonra şer'i kitapları mütalaya başlar, öğlene kadar. Öğle namazını kıldıktan sonra, ikindiye kadar tefsir ve hadis derslerini verir. İkindi namazından sonra akşama kadar, ya bir hadis kitabını ya da mektubatı Rabbani, Avariful Maarif, Yahut Risale-i Kuşeyri gibi bir kitabı gözden geçirir. Bazen de başkasına okutur. Sonra zikir halkasında ve umumi tevecüh halkasında akşama kadar oturur. Akşam namazını kıldıktan sonra havas olan saliklerine tevecüh eder. Akşam yemeğinden sonra yatsıyı kılar. Çoğu zaman yatsıdan sonra gecenin tamamını zikir ve murakabe ile geçirir. Ekseriyet seccadesi üzerine yaslanarak bazen de oturduğu halde uyur. Ayağını uzattığı hiçbir zaman görülmemiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedildiği zaman kendinden geçer, sünneti ihya etmek üzere daima çalışırdı. Hatta vefat ettiği zamanda sünneni tirmiziyi elinde bulundurmuş, sekaretinde dahi sünneti ihya etmeye çalışmıştır el-hadâikul-verdiye ve el-mevâhibus-sermediyye de çok geniş yer verilmiştir. Dört nehirden birleşmiş nispeti birçok ülemaya ve en çok sevdiği Mevlana Halid Zülcenaheyn'e tevdi ederek 1240'da dar bekaya nakl olunmuştur. Seyyiduna Mevlana Halid Bagdadi Kuddisesirruh Ruhlar cisimlerde sereyan ettiği gibi, Mevlana Halid Hazretleri'nin velayetinin kemalatından nisbet, ilminin kemalatından hikmet, kalp ve dimalarda serayan etmiştir. Bu nispetten irşat olunmaya kabiliyette olanlar, istifaze ettikleri gibi, birçok diyarlardan ehli ilim, Mevlana'nın hikmetinden istifade ettiler. Hasılı Mevlana Halid, 13. asrın müceddidi olduğu gibi, ayrıca hidayet dairesinde, Gavsul-Azam olmuştur. Dolayısıyla Zülcenahen lakabına layık olmuştur. 1192'de doğmuş, başlangıçta şer'i ve akli ilimlerin tahsiline başlayarak makul ve meşru ilimlerde tekamül etmiştir. Buluğ çağından önce dahi birçok ulema onun üstün zekaya sahip olduğuna, velayetinin kemalatına şehadet etmişlerdir. Şeyh Osman Tavile'nin beyanına göre Mevlana Halid Bağdat'a teşrif ettiği zamanda Bağdat ulemasının meşhurları yanına gelmişler. Çeşitli ilimlerde münazara ve mübahesede galip olduğunu ve kendilerinin de mağlubiyetini gördükleri için kıskançlık duygusu yani haset onların Mevlana'nın inkarına sevk etmiştir. Yanından ayrıldıktan sonra ilim ve irfanını haddinden fazla üstündüğünü itiraf ettikleri halde sigara içtiği için şiddetle onu tenkit etmişlerdir.